واحدہ بس نتھی الم الدین واد واحد در سن بیشنز درسندے حن یہ تبتھان سیلفی سالح عقیدہ سب وا ول Salihin Akidesi'nde 4. asıldır. Asastır. Evet. اس Dört ders işledik. Bugün beşinci inşallah bugün toparlamaya çalışırız. Bu dersi bir gün bitiririz Allah izni verse. Vaid vel vaid nedir dedik? Allah'ın verdiği müjdeler salih kullarına ve azap müjdesi. Çünkü müjde kelimesi Arapça'da aynen hem güzel şeyde kullanılır hem kötü şeylerde kullanılır. Bir de müjde neyi vermiş Allah Teala? Kime vermiş? Kim onun emrine muhalefet etse çetin bir azap ona müjdesi vermiştir. İki taraf. Bunun Arapçası nedir? وَاِدْ وَالْوَعِيدُ Bu tabloyu anlamak çok önemli bir meseledir. İtikad meselesinde. neden lazımdır bize? Bu özellikle imanla kifr meselelerinde lazımdır. Bu imanla kifrün ara melzemesidir. Bu olmasa olmaz olur. Bu çok önemlidir. Bunu iyi anlasak o mesele imanla küfür meselesini rahat anlarız. Bu da nedir? Dedik burada dört tane mesele vardır. Oları biz açı oladık. Bugün beşinciyi açı olacağız. Birinci dedik Allah subhanehu ve teala şirk hariç her şeyi ne yapar? Affeder. Bu bir. Bunu bilmemiz lazım. İki, Allah subhanehu ve teala Sadece kendisi bilir bir kulun sonucu neyle sonuçlanır. Bunu hiç kimse bilemez. Üçüncü. Üçüncü. Cenelleme. Cenelleme müminler cennetliktir. Aynen dördüncü karşılığı cenelleme. Cenelde nedir? Kafirler, müşrikler nedir? Ebedi ateşler. Bunları bildik. Evet hatta 5'inciyi işlemiştik. 5'inci de nedir? Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahil. bunu da işledi. Bu 5. Bu deneye lazım mümin Allahu Teala'nın önünde hakkıyla kulluğunu ispat etmesi lazım. Çünkü Allahu Teala halıktır, razıktır, minnet sahibidir. Kul kulun üzerine çörov en nedir Allahu te Te' şük edip Allah'ın emirlerine hakkıyla uyacak Ondan sonra Allah'ın rahmetini bekleyecek Evet bu da 5 bugün altıya geleceğiz 6 da nedir 6 da hiç kimse bilemez bir tane azap ehlidir yoksa yoksa rahmetli rahmete kavuşur Bunu hiç kimse bilemez. Öyle miydi 6. 6. diyor ki azap 6. azap hiç kimsenin üzerine hak etmiş biz diyemeyiz. İllaki o o küfrün üzerine ölmedikçe. Yani bir, bir insan küfrün üzerine öldü, o zaman diyebiliriz bu ataşlıktır. Azabını azabı hak etmiştir. Onun haricinde müminler kafirlere e, de hüküm verilmez bu konuda. Belki dedikçe insan allah Teala kafire hidayet verebilir. yen Yemmûmine çifre gidebilir. Bundan dolayı bir tane e, bir azab üzerine e, pardon bir günah üzerine ölse o ateşlik mi Yoksa cennetlikle onu da hüküm veremeyiz. Evet, şimdi buranı bir açıklayalım. ehl sünnet ve cemaat, küfrü gerektiren ameller işleyen veya işlediği günahı helal sayanlar hariç, Müslümanlar içinde günahı sebebiyle tehdide muhatap olan herkesin azap görmesinin bir zorunluluk olmadığına inanır. Zira allah Teala işledikleri itaatler, haklarında yapılacak şefaat, edecekleri tövbe veya başlarına gelen hastalık ve musibetlerin Günahlarına kefaret olması dolayısıyla onları bağışlayabilir. allah Teala şöyle buyurmaktadır. De ki, ey kendi nefisleri aleyhinde hadde aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Evet, şimdi altıncı mesele nedir? Eğer bir insan, bir musulman İslam dairesine girmiş, ondan sonra bir günah işliyor. Bu cüнаhtan dolayı, bu cünah üzerine de ölse bile bu cünahın karşılığı nedir? Ataştır. Biz buna yine diyemeyiz. Bu ataştadır. melem لَمْ يَسْتَحِلْ Eğer kifir hariç bir dene o işlediği cünahı halal kıl, görmedikçe yani bir tane masiyet üzerine öldü, bir tane e, böyük cünah üzerine öldü Ama o günahı halal kılmıyor. Evet, ikrar ediyor. Ben günah üzerine ölüyorum. yen yani günahı işliyorum. İnşallah tövbe ederim. Niyetinde var. Yani işlediği günahı günah olduğunu biliyor. Ondan dolayı bu eğer bu hal üzerine ölse, biz diyemeyiz bu ebedi cehennemdedir. Yani bu cehennemdedir diyemeyiz. Ne diyeriz? Mumillerin üzerine ne vaciptir? Allah rahmet etsin. Allah günahlarını bağışlasın. Bu bizim üzerimize dua vaciptir bunun için. Çünkü aynen duruma biz de düşebiliriz. Bilerek, bilmeyerek. oğlu bilerek ve bilmeyerek günaha düşer. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derdi sene şirkten, bilerek ve bilmeyerek kullandığımız şirkten sene sığınırız. Çünkü insan bazen bilmeyerek günaha düşer. Şimdi bu kaidedir. Yani bir tane bir günah üzerine öldü. İçki içendir. İçki iç, içerken de ikrar ediyor. Bu içki haramdır ama inşallah ben tövbe ederim. İnşallah ben bir daha içmem. Allah hidayet versemez. Ama bu hal üzerine öldü. İçki içenin bir artı bir şeriatte nedir? Cezası ataştır Ama yine biz bu ataştadır diyemeyiz bir Musulmana. İçki üzere dölse Yeter ki o imanla gitmiştir. Cünahını Yen yani kifir değil. Cünahı onun kifir değil. İslam'ı bozan meseleler değil. Yen de işlediği günahı halal görmüyor. Adam var hayatta iç içki içmez. Ama içki haram değil dese kafir olur. Adam var içki içer. Böyle de ölür ama içki haramdır der. Ama ben bu cünahı içliyorum. Allah affetsin beni mesela Buna biz hüküm veremeyiz. Neden? Çünkü ehli sünnette bir kaide var. Diyor ki allah Teala demiş ki İlk baştaki kaydı nedir? Şirk haric her şeyi affedebilir Allahu Teala. Bu geneldir. Bir de belki bu adamın bazı eğilikleri var. bazı salih amelleri var. Allah onun yüzü e, onun yüzünden yani o ameller sayesinde onu affeder. Belki bu adam bir eğilik yapmış, bir kerherat yapmış, bir hasenet yapmış. Allahu Teala onun için o, o o kişiyi affeder. Bilemeyiz. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Mümin insan eline bir diken batsa bile ecri var onun. Kefaredir onun. Onun için hastalık nedir? Mümin için bir kefaredir. Kefare nedir? Günahlarını bağışlar. Bu da mümin içindir. Demek ki her şey imana bağlıdır. Bir şahıs iman üzerine öldü. جناہدہ وریسا بھناہن شخصہ çeker اون bu تعالیٰ etmiş biz bilmiyoruz شفا بس بل میر یو موصب او مصیبت سب رتمس خجرہ biz bilmiyoruz bunları. Allah o meselelerden dolayı bunu affeder. Yani de bir, dediğimiz gibi bir hastalık olmuş onda. Yani bir diken batsa bile eline. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi. O, onun çaffaretidir. Evet. Ayet-i kerimede Zümer surasında 53. ayette Allah subhanahu teala şöyle buyuruyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ demedi burada Başka ayetlerde geçiyor ne dedi Rabbil Alemin? Kul ya bunun nedir, Karşılığı nedir? He? Kullarım. Kullarım. tamam da niye kullarım niye müminler demedi Çünkü kim Allah-u Teala'ya kulluk yapabilir? Ha? İman eden. İman etmeyen kulluk yapabilir mi? Burada allah Teala kulların derken şefkat muhatabetidir. Yani burada Rabbil Alemin diyebilirdi ya amenu, ey iman edenler ey musulmanlar ha? demedi. Ne dedi? Kul ya ibadiyye. Mesela baba ne diyor? Oğlum. Ha? Bir de ne diyor oğluna? Şefkat. Yavrum. Hz. İbrahim babasına demedi. Ey baba dedi. sana ben hidayet verici gönderdim demedi. Ne dedi? Babacığım. Şefkat gözüyle. İşte Rab, Rabbil Alemin burada ne diyor? Kul ya ibadi. Kullarım. Yani siz imanınız var. Rabbil Alemin olarak daha şefkat gösteriyor. Kullarım diyor. Hakkıyla. Yani sizden başka ben benden başka ي var mı sizin için? Yoktur. Yani sonuç bende bitiyor diyor. Onun için benim dediğime dikkat edin. قُلْ يَا عِبَادِي اَلَّذ۪ينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ اَنفُسْهِينَ Esrafu nedir? Kendi nefislerinde zulmetmişler. Nefislerinde zulmetmişler. İnsan nasıl nefsine zulmet eder? Cünah işleyerek. Çünkü bu nefis senin elinde amanettir. Allah subhanahu ve teala bu bedeni sana amanet teslim etmiş. Bu bedeni senin elindedir. Allah teala bu bedeni ikram etmiştir. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم آدم oğlunu biz ikram ettik en güzel şekilde sonra tin surasına diyor ثُمَّ رَلَذْنَاهُ أَسْفَلَسَافِلِك kimi? kim nefsine ikram etse Allah yoluna bıraksa, kulluk yaptırsa o ne yapmış? ikrama neyle olur ama kim Allah yolundan şeytanın yoluna saptırsa o ne olur? أَسْفَلَسَافِلِكِ o zaman insan nefsine ikram eder Allah yetmiş ama sen istersen onun ikramı devam ettirsin hakkıyla Allah'ın yanına götürürsün cennatin neime istersen de onu esfelisafiline şeytanın olduğu cehennem ateşine götürürsün. Burada ne diyor? Ey kulların çiçendi nefslerine israf etmişler ne de? Cünahta. Allah'ın e, sınırlarını aşmışlar, emirlerine uymamışlar bazı meselerde ama kulluğu, kulluktan çıkmamışlar. Kim kulluktan çıkar? Allahu u Teala'ya baş kaldıran, inkar eden. Bunların da imamı kimdir? Lideri kimdir? İblis. İblisin de askerleri şeytanlardır. Bunun da insi var, cinni var. İbadiyye. Burada cinni de kastediyor allah Teala. İbad derken cin de kuldur. Allah'ın kuludur. Yani şeytanın şeytana uymuşsanız bir meselede ama hele kulluktan çıkmamışsınız. اسraf etmişsiniz. Demeyin biz yandık bitti işimiz. Allah Rabbiniz غفور rahim Ayetin sonunda dedi La تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ Sakın şeytan size kaptırmasın kendinizi inna artık siz içki içtiniz zine yaptınız vesaire yalan söylediniz artık siz bitti Allah Teala sizi rahmete kavuşturmaz işte siz filandır şeytan gelir vasfase yapar burada siz Kendinizden, tedbir elden bırakmayın. Allah, Rabbiniz gafurur rahimdir. Allah'ın rahmeti her şeyi kapsamış. Sonra diğer ayette ne diyor? لَا يَقْنُتُمِ الرَّحْمَةِ اللّٰهِ اِلَّا قَمُ الْكَافِرِينَ Sadece kafirler Allah'ın rahmetinden umidlerini keserler. مُؤْمِنْ keser mi İşte burada kullarına, مُؤْمِنْ kullarına allah Teala hatırlatma yapıyor. Sakın ha şeytanın oyununa gelmeyin. Baş düşmanınızdır. İstiyor rahmetimden sizi alıkoysun, umidinizi kesersiniz. Benim rahmetim çok büyüktür, bitmez. Sadece şirk koşma, bütün günah benim için hiçbir şey değil. Yeter ki bana tevbeyle gel. dur Dür innallaha yegfirü zünube cemih. Bütün günahler istisnasız. Bir istisna orada nedir? Ha? Şirk. Zaten insanı içine Yani sadece şirk olmasın insan خیر چیران چپر شرکان سور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ غفور در غفور ن nedir? Diyor ki, Hepiniz, bütün insanoğlu, Adem'den dünyanın sonuna kadar د Bir adamın kalbiyle isterseniz benden ne kadar insanoğlu var yer üzerinde cinler bile dahil hepiniz tek adamın isteğiyle isterseniz benden hepinize veririm malaubali benim mülkümden de hiçbir şey eksik olmaz. İşte bu nedir? Mutlak mağfiret sahibi. Rahim nedir? <gülüyor> <gülüyor> yani rahmeti mutlak olan Yani rahmeti sonsuzdur. اللہ alemin, alemin, affeder affeder. غفور rahim. Bir de düştü, affeder. Bir de düştü, affeder ama Bu günaha düşmek alay babından değil. Ben günahı işleyeyim sonra tövbe ederim demekten değil. Böyle insanlara tövbe nesip olmaz. Bir oldu, iki oldu, üçüncü olmaz. Ama bilmeyerek insan düşer. Nefsine zayıf ilinir filan, Gaflet. gaflete gelir vesaire olur. Ama nasıl olsa Rabbim gafur rahimdir ben bilerek günaha düşüyüm. Gidip zineye düşüyüm, içkiyi içim ondan sonra affederim 0 kilometre. Garantisi yoktur burada. Allah Allahu Teala makrine garanti yoktur. Aratabildin mi? Onun için insan garantiyi çime verebilir Allah'ın rahmetinde halis tövbeyle. Evet. Sonra diğer ayete geçelim. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Bu da Ali İmran Yüz yürümde kuzun zahir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ Burada Allahu Teala yine kullarını hatırlatırıyor. Neye? Allah'ın azamatına. Olur ki insan Rabbinin azamatını unutur. Bileh'im unutur. Mumin kul unutmaz bilerek. Ama şeytan insana unutturur. شرسن سن اللہ مخالفت اللہ سنف من وسائر وہ زمانہ اللہ تعالیٰ اللہ şimdi yerden göç Ne oluyor? Yani bütün evren her şeyi kapsıyor. Allahu Teala hariç her şey. Halik hariç bütün şey nedir? Mahlukattır. Bir tane Halik hariç bütün mahlukatlar kimindir? Allahu Tealandır. Bu bu neye delalet Allah ne kadar ganidir. Hiç esir gelme o rahmetinden kullarını esirgemez. gelemez. Yaghfiru limen Allah-u Teala burada bak azamatından bahsediyor. Yeri göcü azamatından yaşa Haliktir. Sorguya çekilebilir mi? Haşa vakıf. Kimse diyebilir mi? Niye? Niye? Niye desen kafir olursun. İblis dedi. Ne oldu? Ebedi rahmetinden kabuldu. Yağfiru limen yaşa. İstediğini affeder. Şimdi bugün bir günde bile teşbih Bir patron iş tedrigçiyi çıkartıyor. İşçi diyebilir mi niye? Ya benim canım öyle çekti seni çalıştırmıyor. Ne yapabilir? Kim bir şey yapabilir? Yaghfiru <gülüyor> limen yasha. İstidğrini affeder. Ve yuazzibu <gülüyor> men yasha. İstidğrine de azap verir. Kimse diyebilir mi niye? Diyemez. Ama burada bir şey bir mesele var. Bunu bu ayetten çıkartacak ne derdik? O zaman biz niye amel yapıyoruz? Allah istemişse ezeli ilminde. Biz niye amel yapıyoruz? İşte ehl Sünnet'in fıkı bu meselede başka fırkalardan 71-72 fırkadan farklıdır. Nedir farkı ehl Sünnet'in? ehl Sünnet bir ayetten hükmü anlamaz. Ayetler toparlanır. Cenelleme bir hüküm çıkar. O ayetlerden. Burada başka yerde ayet var. Allah Teala diyor kimseye azap vermez illaki hicret kalkmasa. Allah akıl vermiş. Doğru yolu seçersin. Ama Allahu Teala burada azamatını hatırlatmak babında. Yer gök onundur. İstediğini affeder, istediğini azap verir. Sonra ne diyor? Vallahu gafurur rahim. Allah nedir? Gafurdur, rahimidir. Aynen dediğimiz gibi. Bol mahiretlidir bu bol rahmetli burada Allah Teala ne diyor Ey israf eden nefsinde günah işleyen Allah'ın rahmetini unutma bak Allah Teala ne kadar aimdir ist istediğidiğini kullara ist azab istediğidiğiini azaber ist istediğidiğiını affeder onu onun yanında Allah nedir mutlak affedicidir mutlak merhamet sahibidir Bunlar nedir Bunlar kime destektir bütün mü umminlere var mı bir de mümin desin Ben günah işleme olmaz Allahu Teala diyor ki hadiste kutsi hadiste ey ey kullarım siz günah işlemeseniz ha tövbe etmeseniz ben sizi yok ederim velau başka bir şey yaratırım toplum yaşarın günah işleyip tövbe etmeseniz başka bir toplum yaratırım günah işlerler beni tövbe ederler ben de affederim onlar cennete sokarım Demek ki her kul muarrazdır. Babamız cennette hataya muarraz oldu. Onun için her kul توbe Allah Teala de o توbeden hoşnut olur. O zaman ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben günde yetmiş kere. Bazı zübiyyette yüz kere Allah Teala'ya istiğfar توbe ediyorum. Günde Resul <Susur> A'yı Azam ki yetmiş ve celmiş günahları affolulmuş. evlih kitaba önemli meseledir. O zaman biz Allah'tan umudumuzu kesmeyiz. Evet. Şu da muhakkak ki ben tevbe eden, iman edip salih amel işleyen, sonra böylece doğru yolda giden kimseleri bağışlarım. Evet, Taha suresi e, 82. ayet. Ve inni laghaffarun limen taaba ve amana ve amila Burada Allah Teala kimli bayetler birbirlerini tamamlıyor. Şimdi müellif böyle getirmiş ayetleri. Aslında bu ayetler gibi çok ayetler var. Ama bu örnek olarak. Ne diyor ve inni la Ben affedeceğim. Gaffar affa mübalagat babıdır. Gafurun mübalagasıdır. Yani bir de cömerttir, bir de çok cömerttir. Ne diyorlar Türkçede belki bir daha Güzel bir terimden olur bu. Yani çok com artık. Gaffar öyledir. Mübalağat babinden. Ama kimi için gaffardır Rabbil alemin? kim için dedik? Yok o uyanık. günaha düşüyor. Nasıl olsa Allah affeder ben bir de düşerim bilerek. Onun için değil. Bak burada şart koşmuş. Bak, gafletle burada şart koşmuş. Limen tâbe kim günahından tevbe etti? Şimdi de, o da tövbe ediyor. Ama tövbenin şartları var. Nasıl olur? Nasıl nedir? Şartları var. Bu günaha bir daha düşmeyeceksin. Öyle e, için çizleyecek. E, e, ataşa atsa atmış e, atılmış gibi nasıl insan ataşa atılır mısın diye istemez. Böyle o günaha düşmemesi lazım. E, azimetten bu şeyden vazgeçmesi lazım. Böyle bir tovba. Böyle bir tovba eden bir de niyet eder mi? Bu tovbanın fıkhını bilen bir daha döner mi cariye? Dönmez. İşte orada diyor limen tâbe. Sonra ne diyor peşinden? Kimi için gaf vardır? Bak birinci tovba. Ve âmene. İman et. E zaten tovba ile iman etmiş. Burada tekil oluyor amel üzerine. Burada birinci tovba nedir? Cünah ile ilgilidir. Hedef koyuluyor. Sonra neye dönüyor? asıl tövbe eden nasihat tövbeye kim eder ve amana ve amil salih. Sonra ihteda. Allahu ekber. Yani ayetler apaçık insan tam yol göstericidir. Yani kimi için Rabbim Gaffardır? Onun için Gaffardır ki iman etmiş. Salih ameller işler bir de ihteda. İhteda nedir? Hidayet yolunda devam ediyor. بجونا حادث نا دوم سرات مسطاکیمرات مسطاخمارا دیر وہ سرات مستا مدرسہ ہدایات ہدایاں مینت کپسنا دیرات مسطم feder mi eder Onun için bir tane namaz kılmıyorsa, iman etmemişse, yeni iman etmiş imanın hakkıyla yerine getirmiyorsa, onlar muhatap değil bu kaideyle. Kim muhataptır? İman edip, salih amel işler cünaha düşerler. Olur. Mumin içki içmez mi? İçebilir. Gaflete düşer. Başka cünah işler, gıybet yapar, nemime yapar, zine yapar, hepsi olabilir. Belki onun sadık tevbe, belki zineden kalktığı anda اللہ etmiş Ondan sonra Allah سورا اللہ on'u amanetini almıştı Bunu bilemeyiz biz. Onun için bunu biz ne koyarız? Allah'a bırakırız. Evet. Diğer e, hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Bir adam yolda yürürken dikenli bir dava rastladı ve onu yoldan alıp uzaklaştırdı. Bunun üzerine Allah güzel bir karşılıkta bulundu onu bağışladı. Evet. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Beynemâ raculun yemşi bitarîkîn Bir adam Bir yolda yürüyordu. غُصْنَ Teala ne yaptı? Bu şeyini Fe şekere Allahu lehu nasıl tercüme etmiş ordayıp? E, güzel bir karşılıkta bulundu. Güzel bir karşılıkta bulundu. Yani Arapçası bilmiyorum ne kadar Türkçesinde oturur onu. Allahu Teala diyemeyiz teşekkür etti ama Şekeren Allahu lehu Arapçada böyle anlaşılıyor. Güzel karşılık yani Allah Teala onu kıymetini bildi. Şey yaptı onu yani e, ödüllendirdi. ödüllendirdi. Fe ne yaptı? Feza farala. demek ki bu adamın bir günahı vardır. Yani burada ne demek istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bak bu adam çok önemli bir iş yapmamış. Ama bu dedikçi yoldan azyet çekmek imanın bir şöbesidir. Çok önemli bir şey yapmamış. Belki bu biz biz bunu görmemişiz. Görsek de deriz bu nedir ya adam bu kadar haram yemiş, bu kadar zulmetmiş, bu kadar şey yapmış tamam mı? Ama Allahu Teala bak bunun için affetmiş adamı. Bir kadın, bir kadını, he bir kuyudan bir insan, e, kadın bir çöpeye su vermiş susuza. O çöpeyi kurtarmış, Allah onu affetmiş. Bir kadın da ateşe bir çediden yüzünden girmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi. Ne yapmış çediyi? Hapsetmiş. Ne bırakmış Allah'ın, Rızkından yesin bu yerde ne de kendisi yemek vermiş ne olmuş o çedi ölmüş onun üzerine taşa girmiş allah Allahu Teala istediğini yapar. Ce'tiga yetalimen limen yasha yughfiru limen yasha ve yu'azzibu men yasha. affeder. Onun için biz Allah'ın rahmetini bilemeyiz. O 70 sene abid ne dedi? Beni amelimden ya Rabbi ne yap? hesaba çek Rabbi alemin dedi Nimet gözünü getirin bir teraziye koyun ağır basttı Atına taşa dedi kuluumu Bu sefer yer başladı Allah tadı affetetti bilemeyiz Allahu Teala Afur rahimdir Biz bir artı bir çift bunu ama badan bir tane İslam dairesindedir iman dairesindedir biz buna Allah'a bırakırız işin Evet Burada, bu da e, delildir ki altıncı meseleyle ilgili. Biz ne yaparız? Hiç kimseye günah üzere ölse, çifir hariç, günahını halal görmedikçe, biz bunu illa ki bu ateştadır diyemeyiz. İnşallah Allah affeder onu. Evet. Buların faydaları nerede lazım olur bize? İşte iman çifir meselesinde. Bir tane ne? ne نسل ہمس بچافر در مسلمان در بو اللہ بلر اللہ ورسول نلہ رسول پھر مسجد سا اون تھکرم ایمان دایرہ سوکھم سا بیس اون ایمان دایرہ سواقت یہ بول چلا انک اہل سنت یہتقادہ اہل سنت یہ تقاد بم دلہ یہ دینگیل یہ جم باشی ندر toptan توپتھان ediyor O birisi de toptan tekfir etmiyor. Bunların arasında renk tonu da var. Ehl-i sünnete yakın renk tonları da var. Ama ehli sünnet tam Resulullah'tan celdiği akide cennetin hapsına kadar giden yoldur. Onun üzerine ne yapıyor? ehl sünnet devam ediyor. 1400 senedir alimlerimiz bu konuda ne yapmışlar? Bu itikadi bize senetle kitaplarımıza Bize ulaşmış, kitaplara tedvin olunmuş. Nasıl Bukhari Müslüm senetle gelmiş bize? Bizim akidemiz de bize senetle gelmiş. biliyorsun akide kitaplarımız var. اَقَاِدِ الْمُسْنَةِ Diyerler buna. Mesela acuri لَا la لَكَائِ e, İbn Batt'a Bunlar akideyi senetle bize rivayet ediyorlar. Değil bir alim çıkmış filan bir çoşere İslam alimin bir kıyısında bir akide yazmış. Ümmet ona teslim olmuş. Böyle değil bizim akidemiz. Biz sağlam yere ayak basıyoruz. Sağlam insanların eteğine sarılmışız. İtikadınız bile hadis gibi senetle gelmiş bize. Zaten hadiste itikattır ama hadisin sadece hadisin metni değil hadisin fıkhı bile senetle gelmiş bize. Onun için kimse bizimle, kimse bize meyran okuyamaz Ehl-i Sünnet'e. Okuyanlar her zaman açık vermişler. Her zaman. Hiç kimse ehli Sünnet'in bir açığını bulamamıştır. Bulsaydılar şimdi bizi yaşatır mıydılar? Hiç bulamamışlar Sıkıştılar, akıl mantık yürütürler. İmamları gibi. İmamları Rabbil Alemin'in önünde sıkıştı. Allah Teala bes sordu. İblis zannediyor, akıllıdır. Allah'a yakın kuldur ya. Zannediyor, akıllıdır. Gurur girdi, secde yapmadı. Allah Teala sadece dedi, niye yapmadın? O zaman sıkıştı. Cevap veremedi. Ne yaptı bu sefer? Gurur katlandı. Zennetti, güzel bir şey söyleyecek. Hizzettir onun için. Ama ne oldu? Neye mal oldu o? Ebedi hayatına mal oldu. İşte Ehl-i Sünnet bu imamın peşinde değil ama hangi imamın peşindedir? Hazret Adam ve ondan sonra gelen Bütün peygamberlerin peşindediler. ehl sünnet bütün cennetten çıkmış bizim akidemiz. Gelmiş bura, bir de cennete dönecektir. Bu budur. Bizim akidemiz Hazreti Adam'dan cennetten gelmiş bir de cennete gidecektir. Sırat-ı müstakim budur. Allah-u Teala bunu hiç yarattı bizi. Tevhidçi yarattı. Biz Allah-u Teala'yı tevhid ediyoruz. Bütün peygamberler Resulullah dediği gibi peygamberler bir babanın çocuğudur. Analara ayrı olsa bile hepsi bir babanın çocuğu. Şeriatler ayrıdır ama hepsi la ilahe illallah'la gelmiştir. Evet. Devam edelim. Ehli sünnet ve cemaat müslümanlardan belli bir kişinin cehennemlik olduğuna hükmetmez de. Böyle bir hüküm verdiklerinde ise onun cehennemde ebedi kalacağını söylemez de. Çünkü onun tövbe etme ve güzel bir sonla ölme ihtimali vardır. Şayet ebedi cehennemlik olduğuna hükmetmek gerekiyorsa, o takdirde de bu hükmü küfür üzere ölme kaydıyla sınırlarlar. Çünkü kişi hakkında önemli olan son nefesidir. Şayet iman ile ölürse, önceden ne kadar kötü amel işlemiş olursa olsun, o Allah'ın izniyle cennet ehlindendir. Eğer küfür üzere ölürse, geçmişte ne kadar iyi ameli olursa olsun, cehennem ehlindendir ve orada ebedi olarak kalacaktır.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 Ehli sünnet ve cemaat müayyen bir şahıs müminlerden, Müslümanlardan bu ateş ehlidir diyemez. Hatabildikti. Çünkü bundan önce geçti. Eğer dese bile çünkü o adam o günah üzerine ölmüş, o günahı ilan etmiş. Neyle sınırlandırırlar bunu? Ebedilikle değil. Çünkü biz biliyoruz ki O bir kaidelerden müminler müminlerin asilleri ateşe gireller günahları kadar azaplarını çekerler ondan sonra ebedi olarak nere dönerler Cennetün Allah'ın rahmetinden müminler ebedi ateşte kalmazlar Ateşe girseler bile Bu neyin ikramıdır Allah Teala'nın? Tevhidin ikramıdır. La ilahe illallah kelime-i tevhidin neyidir? İkramıdır. Hatta bir ikram daha var. Ataşta da çafirlerden aynen tabakada yanmazlar. Bu da bir ikram. Allahu Teala'nın adaletidir. Seni çafirden yakmaz kafirine ataşıyla. Onun ebedi ataşı var. Yakar Müminler münhadlır heybzi zamanı dolduktan sonra cennete giderler. Ondan sonra ataşları da iptal olur. Kadır ebedi ataşım çafirler. Cehennemleri kal. Ebedi olarak. Ondan dolayı ehli sünnet vel cemaat diyor ki biz bir şahsın üzerine ne yaparız? Öküm meremeyiz. Vel merizdir. Eğer alimler icap etse tabii bu ben sen değiliz. مخ چمکھ عالم لر نیجا باذن چر چم نیے چر میر داوسم دے سل اللہ رحمتہ قائد Çünkü neden diyemezler ehl sünnet diyor. Belki bu tovbe etmiş. Belki bir hüsnü hatimeyden olmuş biz bilemiyoruz. Anlatabildim mübhemdir. Biz ne dedik bundan önce bir kaydede Kimse bilmez insan Musulmanın sonucu neyle tamamlanır. Belki biz bir şahısı görürüz hadiste geçtik gibi. Küfür ameli işliyor. Cennete cehenneme bir karış kalan yerde Resulullah'ın dediği gibi. ona yapar? Cennet ehli i cennete girer. Bu niye böyle oluyor? Allah'ın hikmeti gerek. Niye diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Allah'ın adaletidir, bu hikmetidir. Bunun bütün niyelerini biz nerede biliyoruz? O bir dünyada. Ama biz, bizden hikmet sorunsa biz diyoruz. Bir mumin için hikmet gerekli değil. En büyük hikmet Allah emretmiştir. en büyük ismet Allah söylemiştir bu. Evet işte ne yaparlar? Diyor ehli sünnet eğer hüküm merseler de ne diyorlar? Eğer bu çiffr üzerine ölmüşse ebedi ateştedir. İhtiyatın. Eğer çiffr üzerine ölmüş. Mesela bazen ehli sünnet ne der? Bu bizim yanımızda kafirdir. اما آخرت بنان یہ اللہ باض اند بزمس دے چافر دل اللہ دل بزمسی اطاشتر اللہ باض ادا نا بہ اطاشتر çeker ثر عذاب Onun için ehli sünnetine kurtarmış 1400 senedir bu detaylar. Ama başka fırkalar detaylara girmediği için ne oldu? Ellerinde kırık çalıyor. Yani itikatta burada geliyorlar, burayı düzeltiyorlar, yamalıyorlar, o bir taraftan açık veriyor Oraya gelirler, bir şey ekliyorlar, o bir taraftan açık veriyorlar. Bu sefer eklemek için ne lazım? Ayet delil bulamıyorlar. Bu sefer akıl mantık yürütüyorlar. Dinleri ne oluyor bu sefer? Mecbur kalırlar. Aklı soktukları yerde naklî iptal etmeler lazım. Onun için bu sefer ne yaparlar? Şeytanın yoluna uyarlar. Zaten imamları da o aklı her zaman ön plana çıkardılar. Şeytan onlara tağdiya yapar. Yani fiçil destek verir. Ne yaparlar? Her zaman nakli ne yaparlar? İşte öyle anlaşılır. Yen yani tevil'e kaçarlar. Yen yani naklî iptal ederler. Ya yani işte bu hadis zayıftır. Ya yani böyledir. Ne olur? Giderler efendilerinin peşinde. جہن اللہ i̇şte Ehl Ibret Ibret yok, yok ehli عبرت bakıyorsun سون e, son nefesten önce adam değişildi قدر üzerine gitti var mı bu var çok نفیست Bir de tersi var Çok salihti. Son nefeste bakıyorsam şaştı. Hiçbir şaşmasa da bizim bize göre günah işlemesi Allah'a şirk koşabilir. Allah'tan başkasından yardım isteyebilir. Allah'tan başkasını çağırabilir. He? Bilemeyiz. Umudunu Allah'tan keser. Bilemeyiz. Onun için biz Ehl-i Sünnet o bir kaidelere göre neyle hüküm verir? Eee Son. Bir insanın sonucu lazım bize. Öncesi değil. Son nefeste neyle gitmişse biz ona hüküm veririz. Öncesine göre hesap etmeriz onu. Çünkü tövbe ne yapıyor? Siliyor her şeyi. İnsan ne oluyor? Anasından doğmuş gibi olur. Ama nasuh tövbe dedik. Hakiki tövbe. Onun için alimler diyorlar ki bir insan tövbe tatuz yaşındadır vesaire namazı kaza etmez. Neden kaza etmez? Çünkü ondan önce zaten dalmıştır. Tövbe etti artık bu da bu görüşte racihtir. Gerçek ehl-i sünnette var. Dört mezhepte de var. Namazı kaza edebilir. Ama raciht olan bu görüştür. İnsan oğlu tövbe etti sıfır kilometre. Yeni başladı. Allah'ın ihtiyacı yoktur ondan önceki amellerine. Bir çafir nasıl musulman olsa başlar oradan hesap olur. Öyledir. Evet, ondan sonra kim küfürle öldü bu ataşlıktır bizim yanımızda. Kim salih emelinden öldü buna şey deriz, ee, e, e, inşallah cennetliktir. Ama bir tane de biliniyor, küfür üzerine biliniyor, adam devamlı küfür üzerine biliniyor. Amelleri çüfürdür. Zahiri şirktir ha? Biz bundan bir salih amel görmedik. Biz burada neyle mükellefiz? Zahir eden hükmetme. İşte filan zengin adam öldü, cami yapmıştır, filan yapmıştır ama biz bu adamdan cami yapabilir. İnşallah da diyebilir. Ama bu adamdan biz bir teslimiyet görmedik dine karşı, müminlere karşı, vesaire. Biz ne gördük buna? Hep Allahu Teala'nın şeriatına Ve allah Teala'nın e, müminler, musulmanlara, sevgili kullarına hep ters olmuş. Biz mücellefiz bunu zahiriyle hükmetmeye. Zahiriyle hükmederiz. Bu adam salih amel işlememiş. Eğer çüfr üzerine ölmüşse, şirk üzerine ölmüşse, evet bu diyeriz ebediyat taştadır. Ama ölmemişse ne yaparız? Diyeriz bu, işi kalmış Allah'a. Bilmiyoruz çünkü tövbe etmiş mi etmemiş mi? Bir de ne var? Bir de kim e, musulmandır? Bir küfür tarih geldi üzerine. Tarih nedir? Sonradan eklendi üzerine. Mesela bazı insan musulmandır. Bir tanesi geldi. Havam dilinde diyen şeytanı oldu. Şeytanı nasıl olur? Tabi şeytan askeridir zaten. o Celir insana diyen işte Sen gel ibadette Allah-u Teala şirk koşar. Dataylı yollardan. Tabi demez gel puta ibadete et. Dataylı yollardan. İşte Evliyaullah senin medenine yetişebilir. İşte Evliyaullah senin rızkını verebilir. İşte filan Veli Allah'a çok yakındır. Filan غوش yakındır. Bunları çağırsan bunlar da Allah'ın sevcili kuludur. Kalkar ne yapar şeytan? Yavaş yavaş Allahu u Teala'yı unutturur. Her şey bu غوشا kalır. Öyle olur ki Boğaustan öyle korkar ki Allah'tan daha fazla. Mesela şimdi Rafiziler Rafiziler biz onları çok gördük. Onlardan yaşadığımız için, çocukluğumuz onların geçtiği için Irak'ta bir Rafiziye "De vallahi yemin ettir sen yapmamışsın. Vallahi billahi tillahi vallahi billahi azim. Bin sefer, 70 sefer yemin eder Allah Teala'ya yapmamış ama yalancıdır." Allah'tan Allah daha fazla. ne اللہ اللہ tabi عباس اللہ تعالیٰ غفر عباسن Abbas dedin tamam diyor. Kardeşim ben yaptım vazgeçmenler. Abbas'a yemin itmez. Abbas diyor başı sıcaktır. Öyle bir lafları var. Ondan dolayı bizim ehl sünnette de bu var. Böyle bir müşrik, böyle bir insan bu şirk üzerine dönse de ne deriz? Yani biz deriz bu... bu e, Eğer o Şiirki riddeti ikrar etmiş ona inanmışsa tabi çafir olur y de mürtet bir de dinlen irtidat etti o da ebedi cehennemdedir muslüman da olsa ama asli kafirler zaten Yahudi Hristiyanlar ve atayistler ve buzlu buziler vesaire bütün bütün bu milletler Bunlar aslan zaten ebedi olarak ataşladı V Kararamı hiçbir karamatleri de yoktur bizim için Bunların artık tartışmaları olmaz. Yani sünnet kitapları bunları kapanmış. Kim kapattı bunları? İştihatla bu kapandı? Haşa ve ker. Bunu Allah ve Resulü'nün noktayı koymuş. E bizde bir kaide var. Ne diyor? La içtihâde ma'annas. Nas olduğu yerde iştihat yoktur. İştihat olsa şeytani olur. İblis nasta iştihat etti. İblis Allah dediği sücde yap iştihat etti. Neye ne mal oldu? Biz, biz dersimizi almışız.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 عمران دنیا یاربی Ne olacak? Kıyamata kadar. Hepsini yaz. Hepsi yazıldı. Hepsi yazıldı. Yani bizim şimdi burada oturup ders yapıyoruz. Bu yazılmış. Levh-i Mahfuz'da. Hücum bazı arkadaşlar gelmemiş. O da yazılmış. Hücum belki çiftçifte ikram olur. O da yazılmış. Eğer var ise. Her ne var ise, ise levh-i Mahfuz'da yazılmıştır. Anlatabildim mi? İşte bu nedir? Ecelidir. İnsanın ne zamanı ölecek? Eceli levh-i mahfuzda yazılmıştır. Eğer bu ders yazılmışsa ecel nasıl yazılmaz? Bir yaprak, bir yaprak. Ağacın yaprağı nedir ya? Bin yaprak günde bizim bahçede dökülür, bize farkına varmıyoruz. Bir yaprak düşürse o kitapta yazılmıştır. Eskiler bunu nasıl anlıyordular? Biz yine anlıyoruz şimdi bilgisayar var. Değil mi? Anlıyoruz. Bilgisayar var, her şeyi tutabiliyorsun Eskiler bu ne kadar imanlıydılar, teslim oluyordular. Her şey yazılmış Rabbil Aleminin levh-i mahfuzunda. Kim bilir bunu? İlmi çimin yanındadır? Sadece Allah-u Teala. Ne melek, ne bir Yahum melek, ne bir gönderilen peygamber buna ittila etmiş mi? Bu Allah'ın özel, has bir ilmidir. İlmul gayb diyenler buna. Bu ecel onun içine dahildir. Saatin doldu, ne bir dakika, ne bir saniye, ileri ne geri. Bitti, saatin doldu. İster ani ölüm, ister hastalıktan, ister dedirici bir kazada ölersin, ister bir tane gelir seni öldürür. Demek ki senin kitapta böyle yazılmış. Her çeşit şey kendi saatinde ölür Allah'ın yazdığı, tekdir ettiği meseleyle. İşte bundan dolayı Ehl-i Sünnet'in inancı nedir? Bütün mahlukatlar, hatta bütün mahlukatlar, Allahu Teala hariç bütün canlılar, denizin altında milyarlarca çeşit ne var? Canlılar var. Bilk ismini şu ana kadar keşfetmemişler. Bunlar hepsi nerede yazılmış? Levh-i Mahfuz. Kitabı doldu ölür. Hiç tehir olmaz. Buna ne inanırlar Allah? Buna el sünnet bu konuda mutlak bir teslimiyeti var. Bir tane küfür işledi. İslam devletinde getirdiler bunu. İkrar etti küfür üzerine. Bunun boş öldürdüler bunu. Küfran. Bu nedir? Bu ecelinde yazılmıştır. seçer Ve bunu da kadesi öldürür. Bunu mahfuzda. Allah Teala دہ اللہ تعالی cennet ister یوقص اللہ تعالیٰ تعالیٰ جن القاعدہ Mesela iyi toparlayalım. Eğer Süleyman cemaat Allah Teala'nın mümin ve muttaki kulları hakkındaki cennet vaadinin hak olduğuna aynı şekilde tevhid ehlinden olan günahkar ve isyankarlara yönelik azap tehdidik tehdidiyle kafir ve münafıklara yönelik azap ve cehennemde ebedi kalma tehdidinin de hak olduğuna inanırlar. Allah Teala vaadinden asla dönmez. Nitekim o şöyle buyurmuştur. İman edip salih amel işleyenleri zemininden ırmakta akan cennetlere sokacağız. Onlar orada ebedi kalacaklar. Bu Allah'ın hak vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Fakat Allah Teala tevhid ehlinden olan günahkarları lütfu, keremi, rahmeti ve şefaatçilerin şefaatiyle bağışlayacağını ve onlardan hiçbirinin cehennem ateşinde ebedi kalmayacağını vaat etmiştir. Onların dışında kalanları ise bu vaadin dışında tutmuştur. Nitekim allah Teala şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları ise dilediği kimseler için bağışlar. Evet. ehli sünnet vel cemaatin mutlak inancı. Nedir? Allah-u Teala vaidli nedir? Hak'tır. Vaidi nedir? Hak'tır. Kısa özetlesek. Vaid vel vaidi nedir? Hak'tır. Buna inanırız. Ç Allah Te 'en daha iyi söz daha sadık söz söyleyebilir haktır bunu ehhllü sünnet böyle inanıyor bunları toparlasak ne diyor el sünnet inanır ki müminler muttakiler salihler şehitler muslümanlar nedir Bunlar cennetten müjdelenmişler Bu da haktır bu itikat da haktır nerede var bu itikat kitap o sünnette kim getirdi bize bu itikadı sahabe تاب این ve vermiş, ver, vermiş mi ataşta yakacak mı مسلم yakacak لرن haktır, haktır Bunlar ataştan çıkacaklar mı çıkacaklar بولاراسرمیش mı Haktır. Bunlar haktır, doğrudur, biz buna inanıyoruz. Üçüncüsü, çafirler, münafıklar ebedi olarak ateşte kalanlar. Oların da yeri orasıdır. Bu da nedir? Hak bir itikattır. Allah sözünün nen döner mi? Haşa vakaf. Allah sözünü değiştirir mi? Haşa vakaf. Bak kıyamet, dünyayı yaratırken kalemi yaratmış. Ne demiş? Yaz. Olacak, bitecek. O zamandan bitmiştir. Kitap kapanmıştır. Levh-i mahfuzda duruyor. Değişilmez. Ne değişilir? oğlu gelip seçim hakkı var. Allah'ın, bak bütün peygamberler tevhidle gelmiş. Hiç değişildiler mi? Ama şeriatler değişildi. Niye? Zamana, mekana göre. İnsanın ilmi şeyine göre değişilmiştir ama tevhid değişilmemiştir. Hedef nedir? Tevhid. Bu da haktır. Allah Subhanahu ve Teala Şey suresinde, eee Nisa suresi 100. içinde "Vellezine amenu ve amilus salihati." Onlar iç iman ettiler, salih ameller işlediler. Bak. "Vellezine amenu." İman ettiler demiyor, sadece iman ettiler deseydi Bu sefer Ehl-i Sünnet'in ne olurdu? Eee itikadı tutmazdır. İman ettim, ben kurtarırdım. Hayır ve Hiçbir zaman iman amelsiz geçmez Kur'an'a göre. Her zaman amel ona nisbettir. Ne olur bulara ya Rabbi? Sen uthiluhum cennetin tecri min tahtihal enhar. Onları cennetlere sokarız buları. Buların ebedi yerleri oradır. Sora ne diyor? Halidine فيها abedi olarak orada. Vaadallah hakka. Allah'ın sözü nedir? Haktır. Ve men astaqo minallahi qila. Ey bu nasıl tercüme etmiş? Allah'tan daha doğru sözü kim olabilir? Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Emekçi kitap kapanmıştır. Biz de buna inanıyoruz. İşte bu nedir? Vaad ve'l va'din Allah-u Teala dedik ki asi musulmanları da ne yapar? Affeder sonradan. Bir kısmı cehenneme musulmanlardır. Hesap kapandı, kitap kapandı. Ne olurlar? Her şey cennetlik cennete, cehennemlik cehenneme. Çafirler ebedi, müminler ebedi cennettedir. Bir kısım müminler ne yapar? Cehenneme girerler. Ama ebedi değil. günahları var. Azaplar mı azap? Bir kısmı neyden çıkar? Dostlarının, ana babasının onlar ondan önce cennete gitmişler onların şefaatiyle. Yende kimin şefaatiyle? Resulullah'ın şefaatiyle. Yende salih insanların şefaatiyle. Yende amellerin şefaatiyle. Kur'an ve şefaat yapar kıyamat gününde. Yende meleklerin şefaatiyle. Ne olur bunlar? Çıkarlar. Her çeşit, Rabbil Alemin diyer bütün müminlere gidin, kiminiz var akrabanız çıkardın cehennemden. Her çeşit gider do, dostunu, konum, konşusunu tanıdıkları cehennemden çıkartır şefaatte. Bir kısım kalır, kimseler yok. Allah-u Teala kerimdir. Söz vermiş. Ne diye? Ümitlerini kestiler ya. O zaman diyer çıkın benim minnetimle, fazlımla. Hepsini çıkartır ateşte. اللہ تعالی دم سو اللہ اللہ cennet, ebedi, Çafirlere de ebedi atar. Bu haktır. Şüphemiz yoktur bunda. Burada kurallar var. Bu tabola oturmak için dedik, birinci nedir? Allah bilmemiz lazım ki, Allah şirk hariç her şeyi affeder. Zina, katil, bak, o şahıs 99 tane öldürdü, ondan sonra geldi, alimi de öldürdü, fetva vermedi ona, 100 oldu ama Allah affetti onu. ختما سکل کورمشم شرور جرم سم دے بولدن اسات ساغ اللہ م Üçüncü nedir? Muminler cennelde cennettedir. Ama şahıslara gelsek diyemeyiz cennetlik. Cennelde muminler cennetler. Dört, dört nedir? Kafirler cennelde ateştadır. Sonra beşinci nedir Beşinci de herkese on رس Elini Resulullah başına koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de. Ben de diyor. Bak ben Muhammed. işaret etmiyor kendisine. Alimler diyorlar elini başına koymak bu mübalağadır. Ne de? Ben de yani. Ben de. Böyle ben. Yanlış anlamayın. Ben yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu işaret ediyor. Ben bile Allah'ın sevgili kulu Resulü son peygamberi ha sahib makamil mehmud ben bile de ben diyor Allah'ın rahmeti olmasa girme Evet. Ondan sonra işte e, azap dedik bir tane günah üzeri olsa o da vacip olmaz onun üzerine azap. Bilemeyiz. Belki Allah onu affeder. Belki bir Eylik yapmış. Farkına varmadan. işte bir dalı kaldırmış Allah affetmiş. Bir dalı yoldan kaldırmak Allah Teala affedir. Kafirlerde genelde Nedir ataşdadır. Bu meseleyi anladık, vahid vel veid meselesini çözmüşüz. Tabi bu biz 5 dersim oldu. 5 ders aslında vahid vel veidin ana çizgisiyle biz anlattık. Yani bu el-sunnet itikadında aslında her her dersi cinin 5 dersi atabiliriz biz. Da tam anlamamızla. Şimdi biz bize lazım olan şu anda ana çizgisiyle vahid vel veid meselesini Anlamaya çalıştık. Bu da nede lazım olur bize dedik? İman, İman şey. çifir meseleler. Bunlar nedir? Ölçüdür. bunu Nasıl mesela insanlar e, avukatlar şeyler yasaya göre hüküm veriyorlar işte dur bu madde var bu madde var e bu da öyledir. Şeriat da öyledir zaten. Onlar zaten bizden almışlar her şeyi. Bir kere onlar maddeleri kendi havalarına göre koymuşlar. Bizim maddelerimiz rabb Alemin tarafından gelmiş. Zaten şeriat tebudur. Onun için kadılık nedir? Asıl hakim kadı, nedir? Hükmü Allah'ın hükmüyle hükmenidir. E bugün de hakimler var. Neyle hükmediyorlar? İnsanın koyduğu yasayla hükmediyor. İşte o yasalar maddelerdir. Bu maddeleri biz bildiğimizde ne olur? Biz Alimlerimizi anlarız. Bakıyorsun bir adam küfür üzerine öldü, alimimiz tekfir etmiyor onu. Biz alime kızıyoruz. E bu maddeleri bilmediğimiz için. E anayasada da öyledir. Bu günde basan bakıyorsun bir tane suç suç yakalanmış, her çeşiği itiraz ediyor. Adam diyor, niye hakim diyor, beni niye itiraz ediyor? Kanun budur. Değil mi? İşte bu, bunları bildiğimizde biz hem su uzanan, hem insanlara iftiradan, hem de günah işlemekten Allah bizi kurar. اللہ صفانہ تارہ بزا اہل سنت ایتنی نصیبت سن اون ایم نصیبت سن بزدی بتھن مسلمان bütün چن چھ بز اہل سنت بتھن مسلمان لڑائے بتھن انسانیتہ شفقت پیض بخو بز نسل اللہ دن اللہ الحمد للہ Allah kurtarsın اللہ biz, biz biz sebet sebet Döndü var böyle çok olmuş. Evet, Allah اللہ حضرس ہدایت ورسن üzere ذرا چھند سی الَََس الحمد للہ رب العالمین و صلاحت وسلم سعید المرسین نبی علیہ وصحب اجمائن